Vay efendim, ama iyi yerden fetva almışsın, süründür tarlalarda, süründür bahçelerde, süründür dış işlerinde, bir de kurban da kendine kestir. Hiç insafın yok mu senin? Kitap öyle yazar ya, senin o evinde oturup yalnız çocuğunu emziren, hiç dış işine bakmayan kadınlar öyle yapacak. Sen ailene alıyor, dünya işini gösteriyorsun, bir de kurban da kesecek ne, bu ayıp canım.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 yani ayağının fenalığına neye demiyorum. Bağırıp çığırışına, misafir gelince çocuk devüşüne, kabları birbirine çarpmışına tahammül ederse Eyyub Aleyhisselam'a verildiği gibi bir sevaba nail olur. Ne yapsın kocacağızlarım? Hep yani esildir. Esildir. Dokuz. vakit sükrut ile karşılamak daha çok kazatlanırsa, sen de kazatlanırsan, arada birden üçe kadar talak verirsen üçten dokuzu mübalagadır. Üç defa defik attığı zaman o düşmüştür sati. Yani üç talakı var kadının verdiğin zaman ebedi sana haramdır. Onu bir daha ile gitmedikten sonra alamazsın. Bir kimse ailesine üç talak verdi de yine yanındaysa zina ediyor daima. Çünkü kazatlanır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 Ev işlerinde danışık yapmak, bulgurumuz var mı, yağımız var mı, pirincimiz var mı, eşyamız tamam mı, böyle danışmak lazım, danışmaz. Onları aç bir ilaç korsan götürdüğün parayı kumarlara verir, evi aç bırakırsan huzuru ilahiyede mesulsun, kumarı çok değiyorsun da tez geçiyorsun. Bir insan kumar kağıtlarını, ıskan kağıt mı neyse ben bilmem ismini, çünkü Allah'ım göstermedi ki bileyim. Elin lisanından duymayla kulağıma bazı geçiyor. Kumara ait bir aleti tutarsa elinde, kara böcünün kanı ile elini yumuş gibi günahkar olur. İsterse çay için olsun, isterse boş vakit geçireyim diyorsun, elini o kağıtlara vurdun mu, kara gücünün kanı ile elini yumuş gibi günahkar diyor Peygamberimiz. Ben ki geldik konuşayım da, Yarın hocam. Allah'ın dinde mesul deme bana. 12. Mekruh hilesinden kaçınmak. 12. Ayıplarını bastırmak kadının. 14. Latife edip mülaabe etmek. Kadınına latife söylemek ve gülüşmek, sevişmek. Öyle yapmaz da, çehreni düver de, sinekler parçalanacak şekilde durursan hukuku kalır. 15 setil ile, ile evinin haricine alıştırmamak kadını setil ile muhafaza etmek ziynet ile evinin haricine alıştırmamak düğüne gönderip de ipetli elbiseleri neye de bali mu, cehennemin yolu mu neyse ben bilemiyorum ismini yeni belli bana hiç görmediğim şeyler bunlar öyle yerlere ziynet ile gönderiyorsan ...huzuru ilahiyede kadın ya yakanı tutacak, diyecek, hukukumu ver! Bir dakika kutsatmam seni! Ne diyorsun Allah'ımız, ne diyorsun kadın kulum? Benim o günah ne olduğunu bilmezdim! Beni götürdü, oralara alıştıydı! <Gülüyor> Yan onun yerine diyor allah Teala Hazretleri! Kadın kulum, gerek diyor. gel onun yerine! Kadın da yaracak tabi! On altı, yaz efendim 16 ailesinden izinsiz sefere gitmemek, danışmak filan yere gireceğim. 18 huzurunda mahzuniyetini icap eden şeyleri söylememek. Seferberlik oluyormuş, efendim Kıbrıs başlamış harbe filan, kadını korkulacak söz götürmemek eve. Götürürsen hukuku hukuk kalır, sekret onları sakla canım, yazdık kalbi zayıf olur. Var yani peygamberimiz bu kadar kendi ediyor bize daha ne diyor on dokuz farz vacip müstahap olan din işlerini talim edip bit atlardan muhafaza etmek bunlar kadının kocasında hukuku diniye ve dünyeviliyesidir hadis-i şerifte evvelü ma su'ilu anhül salatu sınneli zevcihi yani kişinin ilk sorusu namazdan İkinci sorusu da ailesinden başlayacak. Hepsini konuşamadım, Beraber Millet namaz kılacak. Ben bu hepsini bitiremeyeceğim. Yalnız şuraya kağıtlar ne koymuşlar? Bölüm okuyamadım ne olduğunu. Birisi dua istiyor. Allah hastalığına şifalar lütfet ya Rabbi. Cemil hastalara şifalar ver ya Rabbi. Borçlulara edalar lütfet ya Rabbi. Kıffari haki sari tahhar ismiyle kahret ya Rabbi. Çiliselerini mescide teftil et ya Rabbi! Asakir-i İslamiyemize selametler ihsan et ya Rabbi! Hökümet-i cümhuriyemizi atli adaletinde kaim et ya Rabbi! Şevket-i ifballarını el daim et ya Rabbi! Bütün memaliki İslamiye'yi tahtu kaladan, taun ve baden ve cümle beladan masun et ya Rabbi! Ordularımıza, deniz hava kuvvetlerimize daima Mansur-u Muzaffar et ya Rabbi! Masakir İslamiyyemize selametle ihsan et ya Rabbi! Taşlara yasalıp, toprağa düşenip, atası firkatla ciğerleri, dünyanın olan ana kuzularımızı perişan etme ya Rabbi! Evlerimizde geçimleri sen lütfet ya Rabbi! Ahlaksız geceye ahlak lütfet Ya Rabbi! Ahlaksız kadına ahlak lütfet Ya Rabbi! Yoldan çıkmış gençlere ahlak lütfet Ya Rabbi! Hayırlı sebepler yetiştir Ya Rabbi! açtık semaya, boyunlarımızı büktü gülaya secde edelim olganı Mevla'ya, cem oldu zünubumuz, istiğfar edelim hudaya, kapısında entel Mevla'ya yedi kudret ilmiyesiyle yıkılmış, viran olmuş kalplerimizi Rabbim mamur abadan et ya Rabbi Amin. salli ve sellim ve barik ala eşrafi nuri cemil enbiya'yı vel murselin velhamdülillahi rabbil alemin rızalullahi ta'an adam ha